Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzünden Mutlu Günler Bu hafta günaydın demedim bak Günaydın <gülüyor> Şimdi www.guvenlik.info 9 ay önce aslında hayata geçti ama şimdi tekrar böyle tam kişiliğini kazandı ve devam ediyor. Bir anlamda